Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gününüz hayırlı olsun. Allah sizleri gönüllerinizin muratlarına erdirsin. Dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Efendim felaketlerden, afetlerden uzak eylesin. Allahu Teala Hazretleri iyilikler ihsan eylesin. Her türlü kötülüklerden korusun. Sevgili kardeşlerim, bugünkü cuma sohbetimde Kur'an ile hadis kitabından bir sayfa açtım. Önüme gelen e, hadisi şeriflerden okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın efendim, e, rivayet ettiği bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuşlar. Leyse şey'üm minel cevarihi yu'azzebu eşhedü minel lisan yekulü lisan ya Rabbi azzebteni bi adabin la Yuğaz da bu bir hil cese du. Kala haracet min ke kelimetün belagatil maşırka ve Migrbe fesufike fihi dima ve izeti la uaziben uaz la uazibek azaben la uazibuğu şeyem minel cvari. Sadaka Rasulullah. Bu aziz ve muhterem kardeşlerim e, dilin, lisanın yani konuşmanın Efendim, e, tehlikeleriyle ilgili bir hadis şerif çıktı karşımıza. E, dikkat edelim, dilimize sahip olalım, söylediğimiz söze ahdimize, her şeyimize sahip olalım. Hadisi şerifin manasını önce efendim e, nakledeyim, sonra açıklamasına onun üzerindeki konuşmaya geçelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Le seche şey minel cavarih, yuazebu eshedu minel lisan. Efendim, e, insanın çeşitli azası var, eli, kolu, gözü, kulağı, efendim, başı, çeşitli azası var. Bunlara cevarih deniliyor, aza ve cevarih, insanın vücudunun parçaları. Efendim, Batı dilinde de organ filan diyorlar, dilimize girmiş, ben kullanmak istemiyorum. Efendim, e, insanın aza ve cevarihi içinde e, dilden Lisan'dan daha çok azaplandırılan hiçbir ağza olmayacak ahirette. En çok azaplandırılacak uzvu insanın efendim vücudunun parçası dili olacak. Ve hatta böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz ve hatta dil, lisan şu ağzımızdaki efendim et parçası diyecek ki, Ya Rabbi, Yakulul lisanı, Ya Rabbi, azabteni bir azabın la üazbü bihil ceset ya Rabbi beni çok azaplandırdın. Vücudun öteki uzuvlarında hiçbirisine yapmadığın azabı bana yaptın. Ee, en çok beni azaplandırdın ya Rabbi diyecek dil azabı görünce böyle e, sebebini anlamak maksadıyla böyle diyecek. Efendim Allahu Teala Hazretleri buyuracak ki diyor peygamber Efendimiz kale buyur, buyuracak ki Allahu Teala Hazretleri Harecet minge kelimetun sen dil, dilsin ya konuşma azasısın ya seninle konuşuyor ya insanlar senden öyle bir söz çıktı ki bela mağrib bu söz doğuya batıya yayıldı efendim insanlar bu sözü duydular fesüfike bir senin bu sözün fitnelere sebep oldu bu yüzden kanlar döküldü canlar gitti efendim çok büyük hasar ve ziyan meydana geldi. Efendim ve izzeti izzetime andolsun ki yani kendi izzetim ve celalime buyuruyor Allahu Teala Hazretleri andolsun ki le uazibüke azaben seni azaplandıracağım la uazibuhu şeyem minel cevari azalardan hiçbirisine azar, azaplandırmadığım bir azapla seni azaplandıracağım veya azaplandırdım aziz ve sevgili kardeşlerim biliyorsunuz insanın sorumluluğu var İnsanın sorumluluğu e, birçok konularda ortaya çıkıyor. Efendim konuşmasının da sorumluluğu var. İnsanın konuşmasıyla bir anlaşma yapar, söz verir mesela. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ''Söz vaat el ket deyni, Borç gibidir. Söz verdi mi Müslümanın sözünde durması lazım. Müslümanın sadık yani doğru sözlü olması lazım. Sadık insanlarla beraber olması lazım. Ayet-i Kerime'nin emri. Ya eyyelesine kullaha, Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve künü ma'as sadıkın. Doğru sözlü kullarla beraber olun buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Kim bu sadıklar doğru sözlüler? Ve dediğine kullifu. Savaştan geri kalmış üç sahabiye. Allah tevbe nasip etmiş, tevbelerini kabul etmiş. Ama neden? Ötekileri affetmemiş de bunları affetmiş. Çünkü bunlar hatalarını itiraf etmiştiler ve doğru konuşmuşlar. Dosdoğru söylemişler, mazeret uydurmamışlar, yalan uydurmamışlar. Doğru konuştukları için Allah onları affettiğini Tevbe suresinde bildiriyor. efendim Ve onların affedildiğini bildiren ayet-i kerimeden sonra da bu ayet-i kerimeyi sevk ediyor. ''Ey iman edenler takvaya sarılın, mütteki kul olun.'' efendim doğru sözlü doğru özlü Allah'tan korkan efendim cehennemden sakınan Allah'ın azabına uğramaktan efendim çekinen dikkatli Müslüman olun ve sadık insanlarla beraber olun. Sadık insanlar, doğru sözlü insanlar kimlerse onları bakın inceleyin, doğruların yanında olun yalancının yanında olmayın kalktığı zaman yalan söyleyen, oturduğu zaman yalan söyleyen üç ay önce söylediğini çiğneyen efendim, halkı kandıran veyahut çevresini kandıran, ahdine riayet etmeyen, efendim, yalancı şahitlik yapan, efendim, insanlar var. E, çevrede görüyorsun. Onlardan hayır gelmez. Doğru sözlüğü, doğru insanlarla beraber olmayı Allahu Teala Hazretleri ayette emrediyor. Şimdi Müslümanlar yanılıyorlar. Sanıyorlar ki Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i getirmek. Hayır, Bunlar ana vazifeler ama efendim Müslümanın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hepsindeki ahkama uyması gerekiyor. Hepsi vazifesi. Allah Teala azzetleri "Ey iman edenler!" buyurmuş. "Takva ehli olun ve benim sadık kullarımın yanında yer alın. Onlarla beraber olun, sadık kullarımdan olun. Doğru sözlü kullarımdan olun." buyurmuş. Yani sadık ilk önce dildeki sadıklık yani doğru söz söylemek Ondan sonra da işlerindeki sadıklık Ahdine sözüne durması Dolayısıyla bağlı olması Dolayısıyla vefalı ve sadık Olması artık derece derece Merdiven merdiven ileriye doğru Gider ama Efendim bazı insanlar Maalesef bu sorumluluklarını Düşünmüyorlar İşleri güçleri yalan hayatları palavra Yani her şeyleri palavra Millet albenilerine aldanıyor Yalanlarına aldanıyor vaatlerine aldanıyor, kanıyor. Nasıl olacak? Müslüman ferasetiyle efendim, iman sezgisiyle doğru sözlüğü anlayacak, efendim Allah'ın doğru kullarının yanında olacak. Çünkü yalancılığın efendim veyahut fitneye fesada sebep olan sözleri söylemenin efendim çok büyük vebali var. Bak Bir söz çıkıyor bir insanın ağzından bazen İki ülke savaşa girebiliyor. Yunus Emre'nin bir şiiri her zaman severek okurum. Yeri geldiği zaman da konuşmalarımda söylerim. Efendim söz üzerine bir şiir var. Çocuklarımıza ezberletmeliyiz ve ondan sonra da nasihat etmeliyiz çocuklarımıza. Bak bu şiiri, bu ilahiyi ezberledin yavrum. İşte bak burada ne söylüyor? Doğru sözlü olmayı söylüyor. Sözün önemi çok büyüktür. Aman ağzından çıkan sözü kulağın duysun. Doğru sözü bir insan ol demeliyiz. Ne diyor Yunus Emre? Söz ola kese savaşı. Söz ola bitire başı. Veyahut bunun bir başka rivayeti de var. Söz ola kestire başı diyorlar bazen. Açıklayacağım. Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Bak söz ne kadar önemli. Söz ola kese savaşı. Savaşı keser. Bir söz söylenir, tamam denir. Efendim güzel bir söz söylenir. Tamam. Efendim şu şöyledir bilmem ne. Veyahut aracı bir araya birisi girer, güzel sözler söyler. Efendim savaş kesilir. Bakın şimdi mesela ben düşünüyorum uluslararası alanda efendim şey tabii zor uluslararası alanda iş görmek çok zor. Biraz da güce dayanıyor. Şimdi Amerika kalkıyor Arap bulucuğa. Arap buluculukluğa soyunuyor. Kıbrıs Arab bulucu olacak. Efendim Yunanistanla Türkiye arasında arabulucu olacak. Efendim Sırplarla, efendim Arnavutlar arasında arabulucu olacak. Her konuda efendim e, ihtilafları çözeceğim diye Afganistan'a gittiler mesela Amerika'nın yetkilileri Afganlı yöneticilerle konuştular, arabuluculuk yaptılar, Taliban ile ötekiler çarpışmasın filan diye. Şimdi bu kime yakışır? Bize yakışır. Bizim devletimize yakışır. Çünkü biz efendim dünyanın en mert, en doğru, en dürüst efendim tarihte bunu ispat etmiş milletiz. Büyük milletiz, dürüst milletiz, Allah'tan korkan milletiz. Biz bu işi de siyaset için yapmayız, Allah için yaparız. İnsanlığın selameti için yaparız. Efendim ulusal menfaat için de yapmayız. Allah rızası için yaparız. Hakkı söyleriz. Onun için e, Afganlıları barıştırmak bize düşmeliydi. Efendim Arnavutları korumak bize düşmeliydi. Ben Arnavut kökenli vatandaşlarıma rica ediyorum, uyarıyorum. Duyduğuma göre mesela Kenan Evren de babası dedesi o taraftan gelmiş. Evet, Arnavutlukla ilgilenmemiz lazım. Arnavut kardeşlerimizin kendi ırktaşlarıyla, ülke, Arnavutluk ülkesiyle ilgilenmesi lazım. Orayı Yunanistan'ın karıştırmasına fırsat vermemek lazım. Sırpların onları mağdur etmesine fırsat vermemek lazım desteklemek lazım, yardım etmek lazım, e, siyaset alanında efendim yanlarında olmak lazım, efendim haksızlığına karşı çıkmak lazım, ona yapılan haksızlık bana yapılır demek lazım, yani bu bize yakışır. Efendim bir sözden bir şeyden efendim bazen bir büyük fitne çıkıyor, efendim uluslar efendim birbirleriyle savaşıyorlar, bazen kişiler öldürülüyor bir sözden dolayı, söz çok önemli, onun için Allahu Teala Hazretleri Kötü söz söyleyen, fitneye, fesada, haksızlığa, karışıklığa, zulme sebep olan dilleri çok fena azaplandıracak ahirette. En kötü şekilde azaplandıracak. Vücudun öbür taraflarından daha fazla azaplandıracak çünkü sebep oldu. Efendim, Onun için tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini ve güzel ahlakı öğretmek için en küçük teferruatına kadar her şeyi tavsiye buyurmuştur. Bir de insanların anlayacağı şekilde... Gerçekleri izah etmiştir. İslam dini doğruluğu emrediyor. <gülüyor> Doğru sözlü olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Eşkıya kervanın yolunu kesmiş. Herkesin parasını soymuş. Almış. Soygunculuk yapıyor. Yol kesici. Şaki. Efendim. Küçük çocuğun yanına gelmişler. Küçük çocuk da bu zatı muhteremi. Büyüklerimizden birisi. Annesi bunu efendim şey yapmış. Giydirmiş, kuşatmış. büyük şehire tahsil etsin. Efendim alim olsun, büyük insan olsun diye göndermiş. Efendim aman evladım hiç yalan söyleme diye de tembihlemiş mübarek annesi göndermiş. Kervana katmış, tandıklara emanet etmiş, Allah'a havale etmiş. Eşkiyalar kervanı kesmişler. Şimdi soruyorlar senin neyin var küçük? Diyor ki hırkamın kumaşları arasına annem çok büyük bir ihtiyaç olduğu zaman kullanayım diye altın liralar dikmişti. Onlar var. Gülüyorlar eşkiyalar. Birbirlerine bakıyorlar. Allah Allah bu ne biçim şey. Gel bakayım. çıkarıyor şu hırkanı. Hakikaten bakıyorlar. Onların düz aramayla göremeyecekleri yerde altınlar, altın liralar dikilmiş hırkanın içine. Yani ihtiyaç anında çocuk e, tahsile gittiği için lazım olursa kullansın diye anası düşürmesin diye oraya dikmiş. Şaşırıyorlar. Doğru söyledi çocuk. Altınlar gidecek. Eşkiyalar alıp gidecekler. Kervanın yolunu kestiler. Diyorlar ki niye böyle söyledin? Yani biz gidecektik, sen yok deseydin şeflerine bakacaktık, bir şey göremeyecektik. Gidecektik, sen niye böyle söyledin? Annen bana tembihledi, evladım ne olursa olsun doğruluktan ayrılma, doğru söylemekten vazgeçme, daima doğruyu söyle, söyle dedi. Ben de ona söz verdim, ondan diyor. Eş, eşkıyaların reisi bundan çok duygulanıyor. Bu küçük çocuğun sadakatinden, dürüstlüğünden, temiz ahlakından etkileniyor ve... Tevbekar oluyor, herkesin parasını da geriye veriyor, tevbe ediyor, iyi insan oluyor. Yani iyi hareketler insanların iyi olmasına da sebep olur. Onun için Müslümanların dost doğru olması lazım. Eğriliğe taviz vermemesi lazım. Eğriliğe kaymaması lazım. Yalancıya destek olmaması lazım. Büyük vebalı vardır. Hakkı söylemesi lazım. Hakkı söyleyenin yanında olması lazım. Efendim işte ben maslahat icabı kıvırttım, yalan söyledim. Karşı tarafı atlattım, aldattım. İslamda böyle bir şey yok. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ın yayma ve hayatında İslam'ın mücadelesinde düşmanlarıyla yaptığı şeylerde, Efendim davranışlarına bakarsak anlaşmalarda daima anlaşmalara riayet etmiştir ve daima doğruyu söylemiştir. Güç mevkide olduğu zaman bile. Onun için İslam'da takiye e, rol icabı, Efendim vaziyet icabı, şöyle demek, böyle demek yoktur. Efendim bilmem. Kıyafeti vesaireyi şöyle yapmak, böyle yapmak yoktur. Dost doğru konuşmak vardır. Herkes doğruyu bilsin. Çünkü bu adam Müslüman diye bakıyor, adamla kıvırttırıyor, kayıt arıyor, çeviriyor, eviriyor. Efendim, kendi kendine hesap yapıyor, kendi kendine fetva veriyor. Ben bu yalanı söylersem Allah affeder. Sen nereden biliyorsun Allah'ın affedeceğini? Allah, Allah yalancıları sevmez. Dost doğru söyleyeceksin. Aleyke, biz ve inkaterek sıdkı buyurmuş büyüklerimiz. Doğruluk seni öldürse bile doğruluktan ayrılmayacaksın. Hakkı söyleyeceksin. Zalim sultanın karşısında sen haksızsın, zalimsin, böyle yapma diyecek. Nasihat edecek. E böyle yapan insanlar olmazsa toplumlar ne olur? Mahvolur. Dürüst insanlar toplumları ayakta tutuyor. Hatta şu kainatın kıyamet kopmayıp da, felakete uğramayıp da devam etmesi dürüst insanların sayesindedir. Çünkü Allah e, onların hürmetine iyi insanların efendim, ibadet eden abidlerin Masum sabilerin, çocukların hürmetine felaket yağdırmıyor bir topluma ama kızdığı zaman yağdırıyor. Âd kavmini, Semud kavmini, Nuh Nuh kavmini, Firavun'un kavmini helak ettiği gibi gazap ettiği zaman da efendim cezalandırabilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la ilahe illallah diyen insanlar mevcut oldukça kıyamet kopmayacak. Demek ki la ilahe illallah diyen garibanlar, dervişanlar, efendim ehli zikir, abidler, zahitler şu kainatın Diyelim ki direğidir. Kainat bunların yüzü suyu hürmetine duruyor. Bunlar olmasa direk kırıldı mı çatı çöker. Kainat çökecek. Gökyüzü yere efendim çökecek. Yeryüzü perişan olacak. Dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak. Kıyamet kopacak kötü insanların üzerine. İyi insanların olmasını arttırmak lazım. Kainatın teminatı kainatın teminatı iyi insanlardır. Felaketlerin gelmemesinin sebebi İyi insanlardır, masum insanlardır, ibadet eden insanlardır, Kur'an ehlidir, Kur'an okuyandır, namaz kılandır. Tenhalarda, gecelerde gösterişten uzak, seccadesinde Allahu Ekber deyip boynunu büküp, inci gibi yaşlar döküp aman yarabbi diye yalvaranlar hürmetine. Bağrı başı hakkı için aşıkların, gözü yaşı hakkı için sadıkların, öyle duruyor bu kainatın teminatı mümin insanlardır. Mümin insanlar yeryüzünden kaldırılırsa ne olur? Kıyamet kopar. Mümin insanlarla savaşanlar ne yapıyorlar? Kainatın atın, binasının altını oyuyorlar, temelini oyuyorlar kainatın duvarlarını çatlatacaklar, üstlerine yıkılacak demektir. Onun için Kur'an'la, Allah'la celle celaluhu, peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem, dinle, imanla, herhangi bir vesileyle, herhangi bir mantıkla, herhangi bir sakat düşünceyle efendim, herhangi bir efendim acayip efendim felsefe ile çarpışmak, onlara karşı çıkmak, onları engellemeye çalışmak doğru değildir. Neden? Bütün insanlığa kötülüktür. Belki bilmiyoruz. Zelzeleler, seller, felaketler belki ondan geliyordur. Onun için herkesin felaketten kurtulmak istiyorsa, Allah'ın rahmetine ermek istiyorsa insanlar, herkes efendim lütuflara mazhar olmak istiyorsa Yunus aleyhisselamın kavmi gibi, kavmi gibi iman edip Allah'ın nimetleriyle mütenaim olmaları lazım iman edenlere Allah Yunus aleyhisselamın kavmini misal veriyor ve Metnâhum ilahin buyuruyor inandıkları için Yunus aleyhisselama bağlandıkları için onun için aziz ve muhterem kardeşlerim e, özü sözü Müslümanlar olalım, doğru Müslümanlar olalım doğruların yanında yer alalım doğruyu hakkı destekleyelim batılın karşısında olmak da bir vazifedir emri maruf nehi münker müminlerin hazırdır boyunlarına borçtur. Efendim her Müslüman emri maruf nehyi münker yapacak. Doğruyu tutacak. Doğrudan yana olacak. Zulmü al hakkı hayısı zal. Kaç defa bu hadisi şerife okudum. Dergide de yazdım. Hak neredeyse hakla beraber ol. Hak nerede duruyor? Şu tarafta. Hemen oraya geç. Hak şimdi bu tarafa geldi. Hemen onun yanına gel. Hak nereye giderse haktan yana ol diyor Allah. Haktan yana olmak, hakkı söylemek, hakkı işlemek, hakkı desteklemek kendinin aleyhine bile olsa haktan yana ol. O kadar önemli ki, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, وَلَوْاَلَا اَنْفُسِكُمْ اَوْاَلْا اَنْفُسِكُمْ اَوْاَلْا اَوْاَلْا اَنْفُسِكُمْ Akrabanın, ana babanın aleyhinde bile olsa haktan yana ol diye Allah Teala Hazretleri emrediyor. Şimdi biz, kendimize, ana babamıza bir zarar gelmesin diye bütün İslami emirleri tepe taklak edersek, Allah'ın yasak kıldıkları şeyi yaparsak, yasak kıldığı şeyleri yapmaya fetva verirsek, yapın canım ne yapalım, tehlike var. böyle şey olur mu? Olmaz. Allah'ın haram kıldığını kimse kalkıp da helalleştiremez. Bunu yapın diyemez. Allah'ın helal kıldığını da kimse engelleyemez. Yapmayın bunu demeye hakkı yok. Allah'la savaşan sonunda Nemrut gibi olur. Sonunda Firavun gibi olur. Firavun en son anda, La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail ve ene minel müslimin dedi ama fayda etmedi. Cehenneme gireceğini allah Teala Hazretleri ayet-i kerimede bildiriyor. Son nefeste fayda etmez iman. Hayattayken, aklı başındayken, gücü kuvveti yerindeyken izzeti, ikramı, itibarı, iktidarı varken doğru olacak insan. O geçtikten sonra doğruluğun faydası yok. Doğru sözlü olacağız. doğruluktan ayrılmayacağız muhterem kardeşlerim. Yalancıların yanında yer al almayacağız, doğruların yanında yer alacağız. Haksızlığın yanında yer almayacağız, hakkın yanında yer alacağız. Hakkı destekleyeceğiz, hak için çalışacağız. Efendim fazilet mücadelesi bu. Ne güzel Kennedy, efendim, öldürülen şu Amerikan reisi cumuru bir kitap yazdı. Türkiye'de de çevrildi, fazilet mücadelesi diye isimli. Bu siyaset hayatındaki çıkışlarını anlatıyor. Efendim. Fazilet Mücadelesi kitabı bu. Çok yalnız kalınan zamanlarda kimsenin siyasi hesap yapıp da söylemeye cesaret edemediği zamanlarda doğruyu dosdoğru, dobra dobra söylemeyi ana fikir olarak onu işliyor. Yani tek başına kalsa bile insanın haktan yana, hayırdan yana, iyilikten yana olması lazım gelir diye Kennedy söylüyor ve Amerika'dakiler uyguluyor. Efendim Türkiye'dekiler uygulaması olur mu? Amerika'da din hürriyeti var, herkes başını örtebilir, fasasın üstüne dini kitabını koyabilir, dinini başkasına anlatabilir, onu kendi dinine çekmeye çalışabilir. Herkes inancında hürdür, yapabilir diye şey yaparken Türkiye'de başörtüsün aleyhinde çalışmak, akıl mantık alacak çağ içi bir iş değildir. Çağ dışıdır ve çağın çok gerisindedir. Belki ilk çağlardır. Belki insanların tarihinin başladığı devreden önceki devredir, orman kanunudur çünkü. İnsanlık kanununda, insan haklarında böyle şey olmaz. Onun için herkes bu hadis-i şerifi iyi düşünmeli, diline sahip olmalı, dilini tutmalı, haks haksız sözü efendim yutmalı, hakkı söylemeli, hakkı tutmalı. Aziz ve muhterem kardeşlerim, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu açılan sayfada yine Enes radıyallahu aleyhi ve sellem'den ani bi مَنْ رَعَانِ بِاَجَبٍ وَلَاكِنَّ الْاَجَبَ Lika min re evrakan fiha sevadun ve amenu ve akhirih. Şimdi bu hadis şerif ne kadar tatlı? Bunda sizler için gizli bir iltifat saklı bulunuyor, muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretlerinin mübarek Resulü Habibullah, Ahir Zaman Peygamberi Hak Peygamber, Allah'ın Efendim. En üstün kıldığı seyyidi, veled beni Adem, Adem oğlunun en üstün kişisi, şahsiyeti olan Muhammed Mustafa, aşıkların gözbebeği, baş tacı, müttakilerin önderi, serveri, rehberimiz Muhammed Mustafa buyuruyor ki: "Le se yimanü bir rani bi Beni gören insanın Müslüman olması şaşılacak bir şey değildir. Asabım elbette Müslüman olacak. Çünkü benim nuraniyetimi, cemalimi Efendim kemalimi gören bir insan zaten hayran oluyor, aşık oluyor. Kendini kaybediyor. Resulullah'ın aşıkı, sadıkı oluyor, fedakarı oluyor. Yani beni gören bir insanın mümin olması, benden Kur'an ayetlerini dinleyen bir insanın mümin olması, efendim benim nasihatlerimi duyan bir insanın hizaya gelmesi şaşılacak bir şey değil diyor Peygamber Efendimiz. Beni gören insanın imanı şaşılacak bir şey değildir. Ama asıl şaşılacak ve lakinnel acebe küllel acep şaşılacak şey tamamıyla şaşılacak şey en çok şaşılacak şey nedir? Likavmin şu kimsenin haline şaşılır on, odur ki şaşılacak. Re'ev evrakhan, bir takım yapraklar görmüşler kağıtlar görmüşler. sevadun üstünde yazılar var. Te'amenu bihi ve bu yazılara inanmışlar. Ne demek istiyor Efendimiz? Kur'an-ı Kerim demek istiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğunu görmüşler, din ilimlerinin yazılı olduğunu görmüşler, bazı kitaplarda okumuşlar. Efendim Arapça öğrenmişler. Efendim okumuşlar. İşte dinimiz şuymuş. Efendim iman buymuş diye inanmışlar Kur'an-ı Kerim'e. Efendim ve amenü bihi evvelihi ve ahiri yani başından sonuna evveline sonrasına inanmışlar. İşte bunların imanına şaşılır diyor. Evet muhterem kardeşlerim şaşılır. Şaşılmak bir de hayran olmak manasına gelir. Hayran da olunur. Yani biz ahir zaman yaşamış yaşamakta olan insanlar 1400 yıl önceki yaşamış olan serveri kainat Efendim Şefiiul Usat fi Yemen Arasat Muhammed Mustafa Aleyhi Efde's Salavat ve Teslimat ona inanmışız. Kur'an-ı Kerim'e inanmışız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlayan, Kul hüvel Rabbin Nas ile biten efendim 114 sürelik 6242 ayetlik Allah'ın bu vahiylerini baş tacı etmişiz. Bunu öğreneceğiz, öğreteceğiz efendim e, bunun içindeki bilgileri Hayatımızda uygulayacağız, ahlakımızı bununla düzelteceğiz, haramlardan, günahlardan bununla vazgeçeceğiz. Efendim bu çok güzel bir şey. Biz Resulullah'ı onun devrine yetişip de sahabesi olduk mu gördük mü görmedik. 1400 yıl sonra geldik ama müminiz. Dedelerimiz de öyleydi. Allah razı olsun, Allah için çalıştılar ve efendim canlarını verdiler, mallarını verdiler. Terki diyar ettiler. Horasan'da oturuyorken Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da oturuyorken Bosna'ya gittiler. Hudut kalelerine yerleştiler. Allah yolunda cihad ettiler. Allah onların makamlarını yükseltsin. Şefaatlerine bizi erdirsin. Eld Şimdi burada New South Wales eyaletindeyiz. Sydney'in olduğu mıntıka Avustralya'da. Buranın meclisinde bir iki Ermeni milletvekili varmış. efendim. Dilekçe vermişler. 1915 yılında soykırımı yaptılar Ermenilere bu efendim Anadolu'da Müslümanlar diye bir anıt dikesin bir efendim meclise bunun için bir efendim bir şey konulsun plaket konulsun neyse karar vermişler. Şimdi bunun hiç asli esası yok. Yani asli esası varsa bile efendim gerçeği şöyle şey yapmak lazım. Efendim bizim dedelerimiz 1071'de Malazgirt'te Romanes, Diyojenes'le savaştıktan sonra Anadolu'yu fethettiler ama her zaman faziletli davrandılar. Zayıfın yanında yer aldılar. Herkes sevdi, kucak açtı. Buyurun gelin dedi. Hatta İstanbul'un efendim e, fethinden önce İstanbul'un içinde yaşayan papazlar dediler ki İstanbul'da Türk sarığı görmeyi tercih ederiz. Kardinal filahı görmektense dediler. Çünkü Latinler Haçlı Seferi tertipleyip İstanbul'a gelip efendim Kudüs'e doğru gittikleri zaman katliamlar yaptılar. Tuna vadilerinde Yahudileri öldürdüler, şehirlerde cayır cayır yaktılar. Antakya'da efendim zulüm yaptılar, çocukları çocukları öldürdüler. Efendim Kudüs'te katliam yaptılar. Efendim O zaman Bizans henüz fethedilmemişti Türkler tarafından. Bizans'ı da soyup sovana çevirdiler. Efendim Bir müddet oraya da hakim oldular, sömürdüler, sonra gittiler. Yani ahali diyor ki, Türk sarayı görmeyi tercih ederiz, Ka kardinal külahı görmektense diyorlar. Şimdi zulmü onlar yaptılar, Antakya katliamı çok meşhur. Hatta haçlı komutanlarının çocukları öldürüp, kızarttıkları, pişirip yediklerini, kendi yanlarındaki papazlar hatıra defterlerini yazmışlar, bunlar biliniyor. Yani masum çocukların etini çok da tatlı oluyor insan eti müslüman eti diyerek efendim yediklerini kendi papazları yazıyor. Yani Türkler yasa acaba yanlış mı denilir? Ben Almanya'da arkadaşlardan duydum. Efendim bir Alman diyor ki ben Müslüman öldürmeyi çok severim. Tüfeğimle şu tüfeğimle kaç tane Müslümanı öldürdüm? Efendim iftar ediyor. Yani biz mazlum milletiz. Bizim dedelerimiz eğer Azınlıkları bunların zihniyetine sahip olsaydık da bu kadar kanlı olsaydık da öldürseydik 7 asır 8 asır bizim maiyetimizde yaşayan azınlıklardan kimse kalmazdı. Baskı yapsaydık da kalmazdı. Herkes kızını Türkiye verecek, Türkle evlendirecek efendim yok filan deseydik, din hürriyeti de sağlamasaydık ne Ermeni kalırdı, ne Rum kalırdı, ne Sırp kalırdı, ne Bulgar kalırdı. Biz bunların hepsine din hürriyeti verdik. Vicdan hürriyeti verdik. Efendim, çalışma hürriyeti verdik. Çalıştılar. Kayseri'nin eşrafı bilirler. Ankaralılar bilirler. En zengin mahallelerdeki en büyük konaklar Ermenilerindi. Vezirlik verdik. Marko Paşa'yı vekil yaptık. Yani bakan yaptık. E, hariciye de görevlendirdik. 7 asır bizim aramızda yaşadılar. Demek ki biz kan dökücü değiliz. Demek ki soykırımı yapmıyoruz. Ama eğer onlar Yunanlı İzmir'e asker çıkarttığı zaman fırsat bu fırsattır diye efendim Maraş'ta katliam yapmışsa, Antep'te katliam yapmışsa, Erzurum'da yapmışsa çünkü toplu mezarları açılıyor, efendim o Ermeni mezarlıminin resimleri var, şeyleri var, Ruslara önderlik edip de Rusların istilasında kılavuzluk yapmışlarsa elbette efendim o zaman kendileri işi başlatmış, başlatmış oluyorlar. Mazlum olan biziz, usta Zalim olan kendileri ustalık yapıyorlar Gerçekleri çarpıtıyorlar Usta hırsız ev sahibini Bastırıyor sevgili kardeşlerim Efendim onun için Bunları da söylememiz lazım Hatta ben kardeşlerimden rica edeceğim Efendim Bu Ermeni mezalimine ait Kitapların fotokopisini veya kendisini Efendim hiç olmazsa birer tanesini Acele bizim buraya göndersinler de Buradaki ilgililere verelim her çeşit Neşriyatı kütüphanelerden araştırsınlar Gerçeklerin ortaya çıkmasına Çalışalım. Efendim, peygamber efendimiz ne buyuruyor? Bu ikinci hadisi şerifte, Resulullah'ı görmeden ona iman etmek, efendim, o imanı da cihane yaymak için, efendice böyle bir ikna yoluyla, İslam'ı yayma çalışması yapmak, çok güzel bir şeydi. Allah razı olsun ecdadımızdan. Mesela, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ali Yakup Cenkçiler Hoca Efendimiz, derdi ki ben Arnavut. Allah razı olsun Osmanlılar'dan. Osmanlılar Arnavutlara geldiler. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet zamanında oralara gidildi. Efendim İslam'ı tanıttılar. Müslüman olduk. Osmanlılar gelmeseydi belki biz batıl inançta yaşayıp efendim batıl bir yolun yolcusu olduğumuz için ebedi cehennemlik olarak ölüp gidecektik. Allah razı olsun diyordu. Arnavut olduğunu söylüyordu. Mehmet Akif söylüyor. Babası İpek'li. Efendim yani Arnavutluk'ta bir İpek diye şey var. Oralı. Annesi Buharalı. Yani... Ben ki Arnavutum diyor. Yani babası tarafını şey yapıyor, söylüyor. Anne tarafından Buharalı ama ben ki Arnavutum diyor. Yani e, biz tatlılıkla şey yapmışız. Efendim Macarlar kendileri Müslüman olmuş olanlar. Efendim e, Ermenilerden, Yahudilerden kendiliğinden Müslüman olanlar var. Efendim Yahudi olup da Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduktan sonra güzel şiirler yazanları ben efendim dini edebiyat tarihimizden biliyorum. Allah razı olsun güzellikle İslam'ı şey yaptılar ve Yavuz Selim zorla bunları Müslüman yapmak isteyince ahaliyi Şeyhülislam karşı çıktı. Olmaz dedi. Gerçek bellidir. Doğru yol, eğri yol bellidir. Zorlamayla olmaz. İsteyen isteğiyle Müslüman olsun dedi. Şeyhülislam karşı çıktı. Bunun abidesini dikmek lazım. Yani biz eğer bugün bir elçilerimiz Ermenilerin hücumuna uğrayıp öldürülmüşse, padişahımıza Osmanlı zamanında suikast yapılmışsa şehirlerde efendim komiteler efendim Müslümanları öldürmüşse bunlardan mazlum olan biziz. Efendim biz hiçbir şey efendim e, yapmadığımız halde efendim ne yapıyorlar? Ermeni mezalimi anıtı dikiyorlar. Kendilerinin zulümlerinin anıtını diksinler. Ruslarla bir olup kestikleri Müslümanları düşünsünler utansınlar yerin dibine geçsinler. Yunanlılar süngülerin ucuna bebekleri Hamile kadınları öldürüp karnından bebeği süngünün ucuyla çıkartıp kaldırıp gösterdiler e, Batı Anadolu'da. Biz bunları bahis konusu yetmiyoruz. Her kasabaya bir anıt koymamız lazım. Ve süngünün ucunda bir bebek heykeli dikmemiz lazım ki onların ne kadar zalim olduğu anlaşılsın. Efendim biz İslam'ı güzel algıladık. Allah'ın rızasını düşündük. Kimseye zulmetmedik elhamdülillah. Ecdadımıza dualar ediyoruz. Ruhları şad olsun. Çok temiz insanlar da. Buradaki bir İngiliz savaşçı Gelibolu'ya gitmiş olan demiş ki burada sormuşlar televizyonda çok yanlış bir iş yaptık dünyanın en asil milletine en asil askerine karşı çarpıştık haksızlık efendim biz onlara kötülük yaptık onlar bize iyilik yaptı demişler 250 bin veya 500 bin kişi kadar Gelibolu'da şehit etti, edildiğimizi biliyor musunuz bilmem sevgili kardeşlerim onun için ne yapmamız lazım mümin olmamız lazım biz bu imanın ücretimizi canlarımızla ödedik. Efendim dedelerimizin bize bıraktığı efendim şehadet e, bayrağını, İslam'a hizmet efendim sancağını yine elimizde tutmamız, çalışmamız lazım. Güzel güzel insanları hak yola çağırmamız lazım. 3. hadis-i şerifi okuyarak sohbetimi kesmek istiyorum. 3 e, olsun diye istediğimden rakamı. Efendim Laysa ehadun efta ile in eftale indillahi azze ve celle min mu'minin yu'ammeru til islam li tekbirihi ve tahmidihi ve tesbihi. bir hadis-i şerif seçeceğim sayfadan Ahmed b. Hanbel eee eh, rahmetullahi aleyh, Hanbeli mezhebinin imamı büyük hadis alimi rivayet etmiş. Talha Hazretlerinden radıyallahu a. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah indinde aziz ve celil olan, izzet ve celal sahibi olan Allah'ın indinde efendim Uzun ömürlü Müslümandan daha faziletli kimse yoktur. Uzun ömürlü Müslüman, 80'i geçmiş, 90'ı geçmiş, saçı sakalı ağarmış, eli öpülüp ayağı öpülecek, baş tacı edilecek insan bu. Neden? En faziletli insan odur da ondan. Le ise ahadun, efdala indallah azze ve celle min müminin yuammeru fil İslam. İslam'da ömür geçirmiş, uzun ömürlü ihtiyar insan en ift faziletli insan budur. Neden sebebini söylüyor? Li tekbiri ve tahmidi ve tesbihi ve tehlili. Bu adam bu ömrü boşuna geçirmedi ki ibadetle geçirdi. Allahu ekber dedi, elhamdülillah dedi, subhanallah dedi, la ilahe illallah dedi. Bunların içinde söylendiği namaz ibadetini yaptı, efendim hac ibadetini yaptı, bütün vazifelerini yaptı. İşte bu ...bu güzel sözlerden, bu güzel ibadetlerden dolayı Allah indinde ondan daha kıymetlisi yoktur. Muhterem kardeşlerim, birileri size rütbe verse, efendim rütbe verse, nişan verse, madalya verse, yükseltse... ...yani dünyada şöhret kazansanız, çok yüksek efendim bir e, makamınız olsa, ne olabilir yani olsa olsa... ...makam Allah'ın indinde makamdır, yani Allah seviyorsa, yükseltmişse bir insanın kıymeti vardır... Er yarın hak divanında belli olur. Yani asıl er kişi, yüksek kişi Cenab-ı Hakk'ın divanında Allah'ın sevgili kulu olarak imtihanı başarmış olarak amel terazisinin sevapları çok olarak cenneti kazanmış olan kimsedir. O zaman belli olacak. Yoksa bu dünyada bazen sporcu milyarlar alıyor. Bazen al, al artist efendim bilmem menekşe gözlü falanca artist Efendim şu kadar milyon insanın hayranlığını topluyor ama o dünya hayranlığının, dünya mertebelerinin, dünya makamlarının paraların, pulların kıymeti yok. Ahirette hiç kıymeti yok. Bu dünya hayatında da bunun kıymeti insanın ömrü kadar. işte, 70 yıl, 80 yıl yaşıyor. Ne padişahlar kalıyor, ne pehlivanlar kalıyor, ne peygamberler kalmış. Hepsi efendim dünyasını değiştirmişler. Allah bizi İslam dini üzere, ibadet üzere, taat üzere, sağlam itikat üzere, salih amel işleyerek, Allah'ın sevdiği hayırları, hasenatı yaparak, İslam'a bağlı, ihlaslı, kuvvetli, dedelerimiz gibi anlı açık, pırıl pırıl, nurlu Müslümanlar olarak uzun uzun ömürlerle yaşama muvaffak eylesin, muammer eylesin uzun ömürlerle, bu uzun ömürlerimizi salih saliha işlemekle müzeyyen eylesin, Hüsnü hatimeler nasip eylesin. Sonunda efendim, ahirete sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşeref eylesin. Hepinize dünya ve ahiretin her türlü hayırlarını dilerim. Allah her türlü afet ve felaketlerden korusun. En büyük afet ve felaket dinsizliktir. En büyük bahtsızlık, imansızlık ve kafirlik ve müşrikliktir. En kötü durum İslam düşmanı olmaktır. Allah öylelerin şerrinden cümlemizi korusun. Evlatlarımızı öyle etmesin, bizleri öyle etmesin. Mümin-i kamiller eylesin. İslam'a en güzel tarzda hizmet edenlerden eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Efendim yani rıdvan-ı ekberine vasıl eylesin. Amin, ecmaeyin. Ve selamun aleyh mürsenin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.